Ahmet İnselli Ufuk Turu Merhaba Ahmet Günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün Ufuk Turu'nda Biraz bu yargı organının artık tamamen kontrolden çıkmış hali. Yani yürütmeye bağlanması, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun da doğrudan doğruya yürütmeye bağlanması gibi akıl almaz girişimler var. TESEV ile ilgili de bir toplantıda bulunmuştun TESEV'in bir raporunda da. Belki oradan alarak bu ne oluyor, yargı durumunun vaziyeti nedir? Bunları bir az konuşalım dedik. Evet, şu anda kavga HSK üzerine, hakimler ve savcılar yüksek kurulu üzerine yoğunlanmış durumda devlet içindeki kavga. Tabii ilginç olan 2010 referandumunda da belirli esas tartışma konusu HSYK'nın yapısının değişmesi seçimler yöntemiyle yapısının değişmesiydi. Ve hükümetin bu referandum üzerinden 3 yıl geç ancak geçtikten sonra 3,5 yıl bile olmadı. HSYK seçimlerinin üzerinden de aşağı yukarı 3, 3 yıl 2 ay geçtikten sonra hükümetin bir bütün o değişiklikleri ortadan kaldı. Hatta kafasında seçim sistemini de değiştirmek var biliyorsunuz ama şimdilik gündeme getirmedi bir ve o referandumu kendisinin ve Avrupa Birliği'nin Venedik komis kriterlerinin de desteklediği değişiklikleri ortadan kaldırma bütünüyle ortadan kaldırma eskisine dönme Hatta eskisinden daha da geriye dönme Hatta diyebiliriz <gülüyor> aşamasına gel geldi bu tartışmalar olmadan önce 2012 yılında e, TESEV'de Can Paker'in girişimiyle e, çünkü o, bir, bir toplantı düzenlendi. TESEV bir toplantı düzenledi Ankara'da. E, o zamanlar e, ben e, epey bir insan e, bu e, HSYK'nın seçimleri, yapısı, yeni yapısı ve özellikle seçimlerdeki sonuçlar itibariyle eleştiriler gündeme getiriyorduk. Bir de aynı zamanda <gülüyor> sadece HSYK değil, yargıyla ilgili ...çok ciddi eleştirilerimiz vardı... Ergene Balyoz davalarının... E, ...adil yargılanma hakkını ağır biçimde... ...daha da vahim olan Oda TV davası... E, ...devrimci karargah davası vesilesiyle... ...Hanefi Avcı'nın... E, ...bir öcü alma mekanizmasıyla... E, ...gözaltına alınıp sonra tutuklanması falan... ...o zamanlar daha e, ceza almamıştı... ...tutukluydu... ...bütün bunlarla ilgili... E, geniş bir çevreden gelen ve HSK'nın e, önemli e, aktörlerinden birisiyle tartışmamızı önerdi Canpaker ve e, kabul etmiştim. O zaman e, 12 Mayıs 21 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'ya gittik ve e, HSK seçimlerinden evvel Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısı olan ondan evvel uzun bir dönem personel Adalet Bakanlığı Personel Müdürlüğünü yapmış olan e, İbrahim e, Okur'la ki HSK'ya seçilen yeni referendumu izleyen dönemde HSK'ye seçilen ve birinci daire başkanı ol, olan İbrahim Okur'la e, biz ta, bir gün tartıştık kim dersiniz biz e, Ali Bayramoğlu moderatörlüğünü yaptı raporda zaten e, o e, en son gözden geçirdiği evet. ilavelerde bulundu Gör, görürsünüz tesevin e, tesevin sitesinde var bu bu tartışmaların Tonakları, e, rapor halinde çok küçük bazı bölümleri konmadı. O da Ergenekon ve Balyoz davarlarıyla ilgili sorduğumuz bazı sorular ve yanıtlar dava o zamanlar daha devam ettiği için davayı etkiler etkilesi e, gerekçesiyle e, hem yarsal hem e, demokrat yargıdan kişilerin de uyarısıyla konmadı. E, çok önemli şeyler değil zaten. E, ben anladığım e, Leyla Köksal Tahan, Yarsav'dan Yarsav Genel Sekreteri, ee, Uğur Yiğit Demokrat Yargı o zaman Demokrat Yargı eş başkanıydı ee, Uğur Yiğit, ee, Mithat Sancar e, ve e, Yücel Sayman'ın e, katıldığı e, bir e, toplantı oldu. Bütün bir gün devam etti Ve çok bildiğimiz Aklımıza gelen önemli bulduğumuz Bütün soruları İbrahim Okur'a sorduk Hepimiz tek tek İbrahim Okur'a soruyorduk Yani bir tarafta İbrahim Okur Diğer tarafta biz soru soranlar vardık Öyle İbrahim Okur bundan alın gocunmadı Ve sorularımızı tek tek Cevaplandırdı Okuyan raporu Tutanakları test sitesinden okursanız Okuyanlar göreceklerdir ve burada sorduğumuz sorular e, tabii ki e, seçimle ilgili sorulardı. E, özellikle Demokrat Yargı'dan e, Uğur e, Yiğit e, seçimin organizasyonuyla ilgili e, çok açık biçimde bunun e, nasıl bakanlığın e, organize ettiği ve e, 11 kişiden neredeyse 9'unun Bakanlık listesi denen listeden seçilmiş olmasını gündeme getirdi. Bizim de zaten sürekli vurguladığımız böyle bir şeydi. Yani HSYK seçimle hakimler tarafından seçiliyor. Çok güzel ama bakanlık bir liste oluşturup e, bu listeyi e, kendi imkanlarıyla e, özellikle İbrahim Okur'un e, personel müdürü olması, bakanlık müsteşar yardımcısı olması itibariyle böyle bir listeyi hazırlayıp e, 11 kişiden 9'u yanılmıyorsam, e, ortalıkta olan bir liste değil tabii bu aynı zamanda, görünmez bir liste. Çünkü normalde adaylıklar bireysel e, olmak durumunda kanuna göre. Hmm. E, 11'den 9 yanılmıyorsam kişinin o listeden, o e, var olduğu iddia edilen listeden seçilmiş e, olmasını bir bakanlığın operasyonu olarak yorumlamıştık. Ve bu uzun uzun tartışıldı ve e, İbrahim Okur orada e, samimiyetle işte bakanlığın e, projesinde e, böyle bir şey oluşmaması için ilk başta e, hakimlerin sadece bir kişiye oy vermeleri e, yöntemini getirdiklerini, tam da bunu engellemek için getirdiklerini ama işte Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin girişimiyle bunu bozduğunu Anayasa Mahkemesi'nin o zaman bozması da çok sorunlu bir bozma. Zaten yersal e, genel sekreteri de onun altını çiziyor anayasa mahkemesi reddetmesi gerekirken kanunu değiştirdi biliyorsunuz evet çok tuhaf bir şey oldu yani. oradaki bir kelimeyi kaldırarak yürürlüğe soktu yani meclisteki yürürlüğe meclisin verdiği mecliste onaylanan kanunu reddetmek <gülüyor> yerine bozmak yerine ııı e onu anayasaya akıllı olan bir kelimeyi kaldırarak yürürlüğe koydurdu. E, o zaman meclisin yeni anayasa mahkemesi e, kavramı yapmış oldu biliyorsun. Evet. Sen daha iyi bilirsin e, bunun Nasıl? ne kadar hukukta sorun oluşturabileceğini. Evet. E, ve e, tabii orada ortaya çıktı ki işte yar korkusu bakanlıkta çok ciddi bir hareketlenme yapmış ve 6500 civarında oy almış bu liste. 11000 hakim arasında 6500 civarında hakimin oyunu almış. Normal koşullarda böyle bir nispi temsil sistemi olsa veya tek kişi herkes tek tek birer adaya oy veriyor olsalardı herhalde bakanlık listesi denen liste olmayacaktı ama diğer taraftan da o bakanlık listesinden giren 9 veya 10 kişi değil 4-5 kişi olacaktı. İşte Yarsav'dan daha fazla insan seçildi. Belki Demokrat Yargı'dan bile bu durumda bir kişi girecekti. Bu tabii çok önemli çünkü HSYK'nın bütün üyelerini seçimine gelmedi biliyorsunuz. Diğer taraftan Yargıtay ve Danıştay'dan evet. da seçilen üyeler var. Bütün bu HSYK'nın içinde çok sesliğinin olması, insanların birbirini denetlemesi... Böyle blok oyların ortaya çıkmaması imkanlarını yaratacaktı ve e, HSYK'nın yaptığı atamaların e, üzerindeki şaibe kalkacaktı. Ama hükümet, burada hükümet, başkası değil, cemaat falan değil, hükümet e, bunu e, yar sav kazanacak endişesi içinde e, bunu organize etti ve HSYK'ya kendi adamlığını doldu. Ha ondan sonra ortaya çıktı ki bu kendisinin seçtiği adamlar büyük bölümü cemaate yakın yargıçlarmış. Bunu bilerek mi yaptı? Bilmeyerek mi yaptı? Artık onu bilmiyoruz. Onu bilmemiz çok zor. Belki ileride öğreneceğiz. Bunu kasıtlı olarak o liste böyle mi düzenlendi? Yoksa Eldeki e, yargıçların içinde cemaate yakın yargıç sayısı o kadar yüksek ki nereye el atsalar AKP'ye yakın yargıç diye bir cemaat yargıcı mı cemaate yakın yargıç mı karşılarına çıktı. Bunu bilmemiz çok zor gerçekten. Ama böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu tartışmalardan sonra e, uzun bir dönem e, bakanlıktan, hükümetten HSYK ile ilgili bir şikayet duymadık. Siz duydunuz mu? Hayır hiç bu yakın zamana kadar hiç böyle bir sorun olmadı. Yani Mayıs 2012'de biz bütün bunları Ali Bayramoğlu, ben, Mitat Sancar, Yarsav Genel Sekreteri Leyla Hanım, Leyla Tarhan, Demokrat Yargı Eş Başkanı Uğur İyit bütün, ve e, Yücel Sayman e, bütün bunları e, tek tek sorduk o zaman. Yani bundan bir buçuk sene önce. E, hükümetten de e, insanlar bu raporları okumuşlardır diye umut ediyorum. En azından İbrahim Okur biliyor bu raporları. Ve hiçbir... E, Şikayet gelmedi. Aa, İbrahim Okur yargıyla ilgili sorunları samimiyetle kendi imkanları çerçevesinde yanıtladı. Raporda göreceksiniz. Ben mesela Adalet Akademisi'nin işleyişiyle ilgili sorunları sordum. HSYK içindeki yapılanmayla ilgili açıkça sorular soruldu. Ali Bayramoğlu'nun mesela bir sorusu var. Şimdi düşünüyorum açıkça Ali Bayramoğlu cemaat yakın olduğu iddia edilen kişilerin özel yetkili mahkemeleri doldurduğunu doldurulduğunu e, burada soruyor. İşte diyor ki o özel yetkili mahkemelerde 38-40 civarında e, pardon 70 civarında savcı ve e, e, hakim e, görev alıyor. Bunların e, büyük çoğunluğunun hep aynı e, çevreden aynı eğilimden olduğunu e, görüyoruz bu bu, bu, bu, bu, bu bu ne demektir e, Sorusunu soruyor Mesela Açıkça sorulan sorular bunlar Bugün hükümetin e, yerini Varlığını keşfedermiş gibi yaptığı şeyler O da açıkça İbrahim Okur'a soruluyor ki İbrahim Okur'da Adalet Bakanı'nın Çok o zamanki e, Sadullah Ergin'in Çok yakınında olan birisiydi Müsteşar yardımcısıydı Hatta anlaşılan Adalet Bakanı Bu Yarsav'ın HSK'yı ele geçirmesi tırnak içinde söylüyorum çünkü bunu tırnak için söylüyorum çünkü ertesi gün seçimlerden sonra ertesi gün Yeni Şafak'ın başlığı koskocaman manşet olarak e, Yarsav, HSYK'dan Yarsav temizlendi falan gibi bir başlıktı. Yani e, çok açık biçimde Yeni Şafak bu seçimlerin Yarsav'ı e, temizleme seçimleri olduğunu ifşa etmişti. Şimdi Yeni Şafak, HSYK'nın Fethullahçılar tarafından ele geçirildiği konusunda kampanya yapıyor biliyorsunuz. Evet. Bu, bu bunun varlığını biliyorlardı. Orada sorular soruluyor, başkaları yıllardır yazıyor, yarsaf şikayet ediyor, demokrat yargı söylüyor. Ama şimdi işler, şimdi sadece uçağın ucu kendilerine dokunduğu için HSE'ye dokunuyor. Bu yüzden samimi değil. Bu rapora baktığımızda, tartışmalara baktığımızda görülecektir ki burada çok ciddi bir yapısal sorun var ve bu yapısal sorun. Ee, o onun adamı ve bunun adamı olmanın çok daha ötesine giriyor ee, Birincisi e, Hakimlerle ilgili Bir e, eğitim sorunu var Hukuk fakültelerinden gelen hakimlerin Formasyonlarının çok düşük olmasının Yarattığı sorunlar var Mesela e, benim sorduğum bir soru vardı İbrahim Okur'a Savcıların notlaması Savcıların e, Performans notlaması Şimdi biliyorsunuz hakimler ve savcılara da performans ...değerlendirmesi getirildi. Ee, tıp fakültesindeki... E, ...devlet hastanelerindeki... ...doktorlar gibi. Yani ne kadar... ...hastaya bakarsan o kadar performansın... ...yükseliyor ya. O zaman ne kadar daha zaman... hasta evet. harcarsan performansın... ...yükselmiş oluyor. Burada da benzer bir şey var. Savcıların açtıkları... ...dosya itibariyle performans... ...değerlendirmesi yapılıyor. Bu korkunç bir şey. Yani savcı... ...mesleğinde ilerlemek için... Ne kadar fazla dosya açarsa, o kadar mesleğinde ilerleyebilir. Yani dolayısıyla savcının mesleğinde ilerlemesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hepsinin sonuçta savcının e, önünden rahlesinden geçmiş olmasına bağlı diyebiliriz. Evet, dosyanın yani büyük büyüklüğün... Türkiye... çok özür dediğim dosyanın e, büyüklüğüne ya da küçüklüğüne değil de sayısına bakılıyor. Ya bir kere büyüklüğüne, küçüklüğüne de bakılıyordur da dosya açmasına bakılıyor. Yani dos, dosya açmak, büyük olsun küçük olsun. Dosya açmadan hareket edilerek e, e, şey yapılıyor, değerlendirme yapılıyor. E ben o zaman elimdeki, zaten sonuçta ne oluyor? Savcı önüne gelen polis fezlekelerini, e, doğru mudur? E, bunun içindeki şeyler saçma mıdır? Hanefi avcı nasıl olur da devrimci karargâhta... E, e, terör örgütü yardım ve yataklıktan suçlanabilir gibi, hani iyi niyetle diyelim şimdi bunu kötü niyetle değil, soruları bile sormasına e, gerek yok çünkü önüne geleni mahkemeye devrediyor ve dolayısıyla açtığı dosyalar mahkemelere gidiyor. Ve savcıların dosya açma, e, açtıkları dosyaların e, mahkemeler tarafından e, reddedilmesi, veya açtıkları dosyaların e, sonuçta mahke, e, masum çıkması, beraatla sonuçlandırılması, bu oranlar, açtıkları dosyaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin yargılanmasına, ceza almasına yol açması gibi kriterler yok burada. Sadece bir, dediğim gibi biraz evvel doktorlar ne kadar fazla hasta bakarlarsa o kadar başarılı, savcılar ne kadar çok dava açarlarsa o kadar başarılı. Bu tabii korkunç bir şey. Adalet açısından. Yani savcılar, yurttaşlar meslekleri itibariyle tehdit oluşturuyorlar anlamına gelir. Adaleti korumak yerine. Kamu düzenini korumak yerine. Bütün bunları tartıştığımız bir e, rapor bu. Ve tabii ki e, benim e, bu konulardaki bilgim sınırlı. Teknik bilgim sınırlı. Bilgim sınırlı ama e, işin içinden gelen e, tetkik hakimi olan Avukat olan Yücel Sayman gibi, yılların tecrübeli avukatı Yücel Sayman gibi, Mithat Sancar gibi bu konuda hakikaten teseride de çok ilginç, çok önemli bir yargıyla ilgili, yargının zihniyet dünyasıyla ilgili rapor hazırlamış bir kişinin soruları ve İbrahim Okur'un buraya verdiği artık kendi verebildiği kadarıyla ama epey detaylı bilgi verdiğini söyleyebilirim bazı şeylerin açıkça tartışıldığı bir rapor ve ben e, tabii bunu unutmuştum. E, geçtiğimiz günlerde e, birisi hatırlattı e, bu raporun varlığını ve e, detaylı yeniden okuyunca gördüm ki yani hükümetin daha biz bunları bilmiyorduk böyle şeyler de mi varmış vah vah hay Allah diyemesinin bütünüyle riyakarlık olduğunu görüyoruz. Evet her şey ortada çünkü zaten. Her şey ortada. Herkes de oradaydı biliyorsun. Evet. E, Dolayısıyla şimdi ortaya gelen meydan şey yapan e, e, gündeme gelen mecliste tartışılan komisyonda tartışılan yakında meclise girecek olan HSEK e, yasa değişikliği yasasında yasasındaki değişiklik anayasa değişikliğinin e, iz, anayasanın izin verdiği e, kadarıyla yapılan değişiklik e, elbette e, bütün anayasanın e, ne denirse densin sonuçta bir e, e, konjonktürel e, tamamen pragmatist, hiçbir ilkeye dayanmayan, sadece güç ilişkilerinde iktidarın kendisini savunma refleksiyle geliştirdiği ve e, bir bir savaş malzemesi. Evet, tamam bu doğru mudur de... yanlış mıdır? tartışırız. Bu... derseniz ki bu bir savaştır ve savaşta artık e, şeye bakılmaz. E, ahlak ilkelerine ilkelere bakılmaz savaşta kazanmaya bakılır hayatta kalmaya bakılır böyle böyle düşünüyor düşünülüyorsa ki diyorum bir kesim insan AKP'nin içinde AKP'yi destekleyenler arasında böyle düşünenler var e, o zaman e, savaş e, ise durum e, o zaman karşı taraf da biz savaşsa savaş olarak görüyorsanız karşı taraf da o zaman savaş kuralları çerçevesinde davranır ve e, elindeki mühimmat neyse ortaya atar. E bu, bu bir demokratik e, leşmenin e, e, altyapısını hazırlamayacaktır. Bu büyük bir karmaşa çıkartacaktır. Evet, 500 yıl önce e, Macchiavelli'nin yazdığı tarihteki İtalya'da e, be, beyliklerde olsaydık belki farklı değerlendirilebilirdi ama şimdi hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu parlamenter demokrasinin erdemlerini tartışırken bu kuvvetler ayrılığı ya da benzeri ilkeleri gördükten sonra bunu sava kabul edemeyiz yani. Vallahi kabul edemeyiz de bütün bu ilkelerin en bu ülkeler sayesinde orada oturan makamında oturan kişi meclis başkanı Cemil Çiçek zaten hukuk devleti Türkiye'de hiçbir zaman olmadı dedi biliyorsun. Evet. Eğer gerçekten Türkiye'de hukuk devleti olmadıysa, o zaman Cemil Çiçek de hukuk dışıdır. Ve hep hukuk dışı kalmıştır. Ve o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bütün eylemler, işlemler hukuk dışıdır. Hukuk devleti çerçevesinde değilse bunlar. Hepsi fiili güç e, Buraya, Bu alana girersek eğer geriye dönüp e, epey insanın canını acıtacak ve çok tehlikeli sularda Yelken açmaya yol açacak Tartışmalara girilir Farkında değiller Ben zaten şu anda hükümetin Başbakan başta olmak üzere Konuşmalarından Büyük panik ve şaşkınlık içinde Ağızlarından çıkanı Kulaklarının duymadığı ve Dolayısıyla her konuşmalarında Kendilerini daha da batırdıkları kanaatindeyim Bunun en son örneği HSYK tartışmaları Sırasında başbakana Oradaki e, artık tırnak içinde gazeteci, ciyen bir e, gazeteci var. Her zaman e, tetikçilik yapmasıyla maruf bir gazetenin yöneticisi. E, Japonya'da yanılmıyorsam gene geyik muhabbeti yaparlarken anladığım kadarıyla bu e, Gülen Cemaatinin ve HSK darbesinin e, tanımını yaparken e, çok pek bir hoşuna gitmiş o kişi. Dost. ...modern darbe demiş... ...başbakan da pek beğendi biliyorsunuz... bunu ...bu lafa aldı dost modern darbe diye konuştu... ...ya insan düşünmez mi... ...ben dost modern darbe dediğim... ...andan itibaren... ...dost kelimesinin yani bu darbeyi yapanların... ...dostlarım olduğunu söylediğim andan itibaren... ...bana sormazlar mı... ...ya bu dostlarını kim getirdi... ...sen onlarla ne iş tuttun dostluk olarak... ...zamanında sorusunu sormazlar mı... ...ben de dolayısıyla... ...bu geriye dönük olarak suç ortağı olarak... ...gözükmem mi sorusunu kafasına getirmiyor. Çok basit. Evet yani bütün kurumları itibarıyla tam bir iflasa doğru gidişin bütün belirtileri var gibi geliyor eğer hala o noktaya ulaşılmadıysa iflas noktasına. Bu, tam anlamıyla artık seçim meşru seçimle gelmiş olma meşruiyetinin demokratik demokrasinin askeri meşruiyeti seçimle gelmiş olma meşru meşruiyetidir. Ama bu meşruiyetin de tükendiği, kaybolduğu bir noktaya e, geliyoruz demektir. Yolsuzluk dosyalarının üzerini kapatmak üzere HSYK'yı hallaç pamuğu gibi atıyorsa bir hükümet gerekçesi ne olursa olsun. E, Veler ki HSYK içinde bir, kendisine düşman bir yapı oluşmuş bile olsun. Ama bunu yolsuzluk e, iddiaların üzerini kapatmak için yapıyorsa artık meşruiyetini yitirmeye başlar. Ve bu çok tehlikeli bir e, zemine e, girdiğimizin işaretidir. Bu lafı etmekten bile ürperiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet yani e, söylenecek çok şey var ve bir anlamda da hiçbir şey yok yani. Eğer bu TSEV'in raporlarına dönersek tavsiye ederim TSEV sitesinde e, bu raporu e, e, ulaşıp indirmek mümkün. E, raporun başlığı da e, referandumdan sonra HSYK, HSYK'nın yeni yapısı ve işleyişine dair yuvarlak masa toplantısı. E, ilgilenen kişilere e, tavsiye ederim içinde bugün dünya kadar konuştuğumuz, bir kısmını hala konuşmadığımız sorunları ee, özellikle hukukçular e, Leyla Tarhan, Uğur Yiğit'in soruları, Yücel Sayman'ın soruları e, ve bunlara İbrahim Okur'un verdiği yanıtlar epey bana aydınlatıcı gibi, e, gibi geliyor bugün için e, bugünkü tartışmalar için. Evet bunu da çok konuşma fırsatı bulacağız umarım tartışabilecek bir ortamı koruyabilir biliyor olalım. Peki çok Demek teşekkür ederim. çok teşekkür günler. ederiz iyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41